Hacı Hasan Efendi Kutlu Sessiz Ruhu Hazretleri'nin kendi sesinden Karemdar'dan sohbetler başlıyor. Ve selam Efendimizin ruhu tayyibelerine, eline, ashabına, bütün peygamberani zam, evliyâ-i kirâm, mü'min, mü'minat, müşlim, müslümat, Kâb ve ehl-i kardeşlerimizin ruhuna, Kıza lillahi te'alel fatihah. Onun ikindiden sonra sohbete başlamıştık. Şurada bir iki yere indik yine bildik. Buranın devamını okuyacağım. Baştan öte yanını süratle okuyayım. İnşallah mükemeye çalışayım. Ondan sonra da üstazımıza zikir yapıp da dinleyelim dedik. Ona bana adlı evet ve direceğiz. Euzubillahirrahmanirrahim. <gülüyor> اَذْكُرُونِي اَذْكُرُكُمْ وَشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونِ Sadık Allah'ın Azim. Makara Sûresi Ayet-i Celîle 152. Sahife 152'e sayılır. Size şimdi iki vazife vardır diyor Halif-i Birincisi, beni zikredin. Allah, Allah, Allah! Lâyıkıyla anınız ama böyle edebine riayet ederek gözleri yumulur ya kalbiyle ya tesbihle Beş ee, yüz yetmiyorsa bin, bin yetmiyorsa iki bin, iki bin yetmiyorsa üç bin, şu sol mümenin altı Allah diye hoplayana kadar fiti. Ben de sizi bana layık bir anışla anayım, günayetimi devam ettireyim. Bana layık bir şekilde, bende sizi zikredeyim kullarım. Allah, Allah, ne diyorsun oğlum? Ne istiyorsun? Kıdanız ki, gazı bana tazim ediniz, nimetlerimi yerine sarf ediniz. Derdiğin nimeti yerine sarf ediniz, halal yollara sarf Zekete sarf edin, hadde sarf edin, sadakaya sarf edin, fakire sarf edin, hayre sarf, edin, sarf edin, yere sarf edin. Yok yerine israf yere sarf edin. İnkar ve isyan ile ni'met etmeyiniz. Kufrani ni'meti de kufran etmeyiniz. İnkar etmeyin Rabbimizin verdiğini. Unutkan menan ve nankür olmayınız. Unutkan olmayınız, nankır olmayınız, burnunuzdan gelmesin benim nimetim, dizinize, gözümüze durmasın, yediğim minnetle ben zikredim. Allah-u Teala'yı anvair-i zikirden hangisiyle zikredilirse, o da ona layık bir vesile zakirili zikir teyat edecektir her cümle. Yazan kutlu cihanımızdır, elinden alsın, ben de buraya geldim. <gülüyor> Böyle anladım inşallah. El kur'ani bi tecellüli ezkurukum bi tefaddül. Şimdi siz beni sert başlı deyin de kullarım. Sert başlı Allah. Allah böyle de boynumuz bükük. Gözlerinizden dökerek tevazu ile bir şekilde eğilin. Eğilin kalbinizin olan üstüne doğru zili. eğilin yumuşak başlı olarak. Yumuşak başlı olarak Emrime dive gibi inkiyadiriniz. Ben de sizi meziyetlendirmekle akranınız arasında sizi üstünlüğü demekle zikredeyim. Akranınızın içinde halefet edeyim. Utbul ula edeyim. Tavsül azam edeyim. İstersen utbul azam edeyim. Yanınız deve gibi teslim olun. Şu çocuk deveyi eline aldı mı 8 tane, 10 tane, 20 tane diveyi. Bir çocuk götürür, görür müsünüz bilmem, biz bilirik, içinde yaşadık. Ben düvenin en içinde yaşadım, elin aldı mı böyle boynunu, büker giden, nereye giden bir çocuk aldı mı 50 tane düve? Diyor, düve gibi diyor, tarigata intisap etsin mi, düve gibi teslim olun. Size bir daha vasıyetim var, to var. eski tek gelen ihvallar, Kendinden bir sene evvel, altı ay evvel, intisab eden, o birinin adi olur. yaş da o çok büyük olsun. Tek kere diyor, vardı mı diyor Efendimiz, pederimiz, kaç yaşındasın diyorlar diyor. Ah sakallı bir amuca bunun için, üç yaşındayım diyor. Diye yalan söylüyor, dedim diyor. halipeler dedi ki diyor, efendim üç sene olmuş, intisab edelim. Başka yaşları hep heba mensur olmuş, heba'ya gitmiş tarikata girelim, sen olursa hiçcası dayım diyor. Ha, hep böyle sırları bize söylerler diyor. Aadi olur teki evvel imtizabiden, niye burda o kaldırıyorum ben köylü oluyordum. Evet kırıni, bir <gülüyor> <gülüyor> <bana şük> <gülüyor> şu pez kırıktım bir elhamdülillah, elhamdülillah. Gerdiğin nimet, elhamdülillah, size vasıl olan nimetlerin benden geldiğini duyun. Ben girdim o nimetleri size kullarım. Böyle az onların hepsini emdettiğim yerlere sarf edin, şükran yapın. Ben de sizin her çeşit nimetlerinizi arttırayım, her çeşit nimetinizi ziyade edeyim. Efemizin bu da bir hikayesi var size çekeyim mi? Üstadımızın ağzından. Dedi ki bir gün Musa aleyhissalatu vesselam'ın zamanında bir fakir adam var. Bir de onun hanımı var. Fakirlikten ölmüşler olmuşlar. Gün bulup gün yiyorlar. Ne yahu demiş Musa aleyhissalatu var. "De ki bize Allah bir rızık verecek mi? Bir denginlik verecek mi, vermeyecek mi, vermeyecek mi, vermeyecekse onlara hareket edelim, verecekse onlara Peki diyor, var yok diyor. Ah, o Pulis-i da bin bir kelamı kelamada, <gülüyor> mevla taal Muteal Hazretleri Celle Celaluhu Hazretleri diyor ki, o kulumun şeyini niye unuttun ya Musa, ya Rabbi sana malum unutmuşum, böyle böyle dedi. O yarı ömrüne zenginlik verdim, yarı ömrüne fakirlik verdim. Giren benim Rabbul Alemin'im ben, terbiye etmenin için bazısını fakirlikle terbiye ederim, inşa ederim. Bazısını fakir etsem tuğgan zengin ederim. O yüzden ben onların Rabbısıyım. Bu kulumun yarı ömrünü zengin edeceğim ya da zenginliği mi evvel fakirliği mi? Sor onlara. Sordu, ben, aileme, ben geldim. ailemden geldim, ailemden geldi bak getirdim bu haberi yine ona bir danışayım. Geliyor hanıma diyor, böyle böyle, Rabbimizden bir müjde geldi. Zenginliği mi evvel isteyelim, fakirliği mi evvel isteyelim? Zenginliği evvel isteyelim, kocam. Yo, gel fakirliği evvel isteyelim, sonra ihtiyarlanınca, yani kartlana bak belki. Sen bileceksin. Benim benim sözümle getirdin renginli evreste. Işte. Ya yalnız hanım böyle derdi. Dingde bir sözünü tut derler. Ne alırsın? Ee, şimdi bir sınıfımız. Peki diyo sizin neğiniz de bu iş. Halıkazıncela sorunca herafe şimdi yılanlar evet diyor. Bir yardım kula madılar. Ne Geliyor Musa Aleyhisselam ne yardım dedi Allah. Peki çevindeki küçük bir parası varmış evde desteği olmuş. Hem abdest alacaklar, hem su içecekler. Bir toprak desteği almış. Aldı da yanına 10 adım yürümüşmüş. Altından olmuş. Yetti. Allah ol demiş. Bevdemle selamen ala İbrahim. Ataşı bevdis selam eden Allah ı... ol demiş. Yok olmuş. Sarrafa iletmiş. Demiş şu şeylere ilet. Onları ötekilere götürmüş. Bakmışlar, bakmışlar. Buradan yetesilen paramız yok, Allah Allah, bu maden neymiş, burada o sen, ne yapın yok, <gülüyor> ben milyon lirayı diyorum, ben ne yediğim demiş, saymış, saymış, saymış, parası vermiş, altın birayı doldurmuş, götürmüş, ailesine var, can, Yerden kazandım demiş, Allah verdim mi veriyordu. <gülüyor> ne <Neydi>? bir destek, <gülüyor> yürü git, bir top biz alacağız sekiz kilo et alıp gel, yani. şu kadar şehriye şu kadar şey alıp gideceğiz, biz iki tacı bir şey et, şuraları yiyorduk da aynıdır, sen getir yahu, Efendimiz diyor, sen getir, getiriyor diyor, ee, on, on, o üç tane gömlek bittirmiş, onunu on fakire, üçünü de demiş. Bir koca kuzu tenceresi etliyim et, canın olmasın böyle, karabatlı canın arasında et, kehlileri böyle, Fakirlere 10 tabak dağıtmış, 3 tab bir tabakta geldiler demiş. Böyle 80, 90, 100, 100, 100, 200 yaşlarına varır bu zaman adam. Varmış, zenginlik taşıyor. Hmm. Ee, Dovarlar, koyunlar ekiz kuzuluyor, ikisine diş oluyor. Ha bile geliyor, ha bile geliyor. Ya Mustafa daha biz çok mu yaşayacağız diyor, bağırıyor. O zenginlik aşık gelir, yarın ömrümüzde de fakirlik geleceğiz. Ne oldu bize diyor, böyle diyor. Ne oldu bize böyle diyor. Varı bileyim diyor. Var ya Musa Aleyhisselam diyor. Thorisina da kahle bu Yarın bu bir kolon var diyor. Yarın ömrü fakirlik, yarın ömrü zengin geleceğiz diyor. Şimdi onlar habire dağları koyun almamış, mağdalar böyle pişkari yok. Onlara fakirlik ne zaman bileceksin? Hak yok onlara. O kadın bulun yok mu? O kadın bulun. Yani hakinatı bilen bir kadınımış, hiçbir hocalan evet duymadığı halde künde on mislini ne veriyor? Bir misli kendinden. Kendi yani aşk ve emsaliha bira on bira o kendirme mi kendine veriyor? Hak edileceğin onları da sır diyor. Düşürme bak diyor. Öyle diyorlar. Bize hiç evet diyesan. Bir fakirde kaldırmayı biliyor mu kardeşim? Cebimize koyduk mu çıkarmanın imkanı var mı? Elinden koparamıyorsun. Tarikattaki olanlar hep evliya olur diyordum ya. Hacizus efendimiz diyor ki babama evliyayı ben sana işaretini vereyim. Elinden evliya diye çıkar. Yani o evliya deyip bul bul çıkar. İnderi var onun, damgaları var. Bizim koyunlarımıza niye basar? Bir damga basar, bizim koyun bu. Şimdi burasına bakma. Ben ona çukulaa şöyle o oyun bizim işte, sindedir. böyle mallarımızı biz. Allah'ın da in koyduğu evliyası varmış. Aman buca bilmiyor oy. Şimdi koyduğu evliya. Her de tabi kaçtı da sekâvet çok genişse o evliyaymış. Yani Yoksa hep tarikatta, hem eliz, düzüldü, zengin olduğu halde ne fakire verebilir, ne pıkaraya görebilir, ne bir ihvanı kaldırabilir, ona margen de zikim olsun, yani insan hiç sevmez. Şahavet olmalıktan sonra, olmaz efendim imkanı yok. Şahavet, Allah'ın en ilki gelen e, sıfatlarından, ahlaklarından, bütün Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Errahmânir rahîm. Bütün mevcudata rızık veren, hâliği zincirler, gafire, din size, imanınıza, atalına, cin'e, yahûz'na, bâtl'sına, bedûs'na bütün nimetini saçan Allah yarınız ahirette. Kendine ibadet, itaat eden mutlu kullarına lütfetme ve cemalını veren Allah. Sakareth olmaz efendim. Sakarethin ağacı cennette gitti, dünyaya dağıldı. Kim onun dalından tutarsa cennetin dibinde gider. Pakilliğin ağacının kökü cehennemde, dalları dünyaya dağıldı. Kim pakilliği tutarsa cehennemin dibine girer. Onun için mutlaka sahi olmamız lazım. Yapamıyorum ben onu. Ben sana tarif ediyorum. Bu defa 5 lirayı bozdur zövüne koy, kras-kara ver, eline alıştır. İkinci de 10 lira bozacaksın, koyacaksın. Ama onun yerine, mağazana, hazır evine, dilarına ne o kadar onun o müslü rızıklar dökülecek. Gözünle de bunu böreceksin, İnanacaksın buna. Öyle yapmazsak biz bu işte çok mesele oluruz. Allahımızın verdiği verdiğine böyle verelim inşallah. İnsanlar evet. e okunuyor? kılıyor? Evet. Estağfurullah Bismillah. Her kuruğunu bil, itirafı hataya, ezkurtum bil, bez ve Siz beni, kusur ve hatalarınızı itiraf etmekle zikrediniz benim kusurum çok ya. Her karşı Estağfurullah, Estağfurullah bülân atalarınızı gözümüzün önüne alaraktan gelizik dinle yok ben de sizi onları bağışlamakla gezli atayla zikrediyim ne diyorsun oğlum sen diyor Hakam çok estağfurullah affettim bunu affettim oğlum başka ne diyor yarın cennet-i alaya girdin mi Tuba ağacı böyle sakmış yerlere, hangi dalından tuttun mu o meyve, diğer yeri yiyin hiç birisinde çekirdek yok. Çekirdek yok. İnciler benzer, kabuğu da yenilir, çekirdeği de yenilir. Taze incirlerini yıkılıp, istersen e, kuru sozsun, yenilir. Cennet yemeği öyle de yenilir. Kabuğu da yenilir, şey de yenilir. Doyan, doyan, doyan, doyan, yenir, yenir. Yen. <gülüyor> İsteyen kesildin mi, Bir gelerek gelir, hazmedersin. İçen havlu kevserden, içen havlu kevserden, ancak bir anlar yer gelir, geçer. Orda aldığın meyvanın da yeniden yerinde bitiyor. Ya Rabbi diyor, soruyorum, ne olur? Cevap ver. Bu aldığım yerden niye bitiyor? Oğlum senin yaptığın gibi yapıyorum ben diyor. Ben ne yaptım ki yarabbi, onlara alacak bir şey yapmadı mıdır, ben layık değildim. Ne diye layık değildim, dün estağfurullah diye zikrettin, Allah diye, yarın güne zikrettin, doymadın, yarın güne yittin, bülüğün güne yittin, şimdi yatsıya kılacaksın, yarın güne yatsıya kılacaksın, sabaha kılacaksın, yarın güne sabaha kılacaksın, e siz birini yapar, birini yine yapardınız, ben yani birini yiyince veririm, vermemeyim size diyor, vermemeyim, ben kimim diyor, ben Allah. Allah'ım. Ya Rabbi bu 700 kat elbise ne ya Rabbi bize giydirdin, hepsini birittirsen burnumuzun deliğine oluyor, Bu nasıl bir yümet ya Rabbi? E, 70 türlü imanın şobelerini işlediniz, ben de 700 türlü elbise verdim diyor. Niye bu halil gibi yumuşak piha halil buyur Allah niye yumuşak? Evet tarif olanın ahlakı halim senin boynunu bulandıysan boynu popacak şekilde tevazu oluyordu. Sen sert misin? Ben sertim efendim. Böyle soğuk şey elbiseyi giyemezsin o ki katran elbiseleri var ahlakın çekin olanlara. Allah bize ahlakımızı yumuşatsın inşallah. Ya kardeşin. Ben yani, doyulanacak gibi değil. Ben biliyorum cennete girersem doyamak. En gütçüğüne yetmiş huri verilmiş. Ailesinin güzelliği kendi ekmek yerken ailesinin döşünden görünüp diyor Boy aynası aile. 16 yaşına yetmiş. Kendi Musa Aleyhisselam'ın yaşında. Yusuf Aleyhisselam'ın güzelliğinde. Musa Aleyhisselam'ın boyunda her en düzgün cennet padişahı ailesine niye diyor hepsi, haydi toplanalım da mutlu cihanımızın dünyada arkana varırdık, bölüştürmezsek, olmaz canım, şimdi sıkıntı, şimdi bir görüşelim canım. Yani toplanıp giriyor, efendi hazratları hanımına, buyurun buyurun buyurun, yazermiş efendi hazratları, buraya yeşil hat çekmişler, sakallığın yerine yeşil güzellik, son neticede bütün ihvanını toplamış, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Esselamu aleyke ya Rasulallah. İn <gülüyor> bunları ancak o tara bilir. Bu yetti, <gülüyor> ''Valisi, emdiyasını kabul ediyorum diyor. <gülüyor> Peygamberimiz Muhammed aleyhissalatu vesselam cennet-i âlâsına bizi götür diye <gülüyor> derse âlâ <ala> cennetine çekilir. <gülüyor> Şimdiden geliyorum, menakımını okudum, patimatın zıhrayı geliyorum, buyurun buyurun, e, eski harallık kalmadı, buyurun diyorlar. <gülüyor> bütün ihvan, bütün memin, Peygamberimizle karşı geliyor, oturuyorlar böyle, ziyafet veriyor, ziyafet veriyor. Ne istiyorsunuz diyor, Allah soruyor, bir daha sorayım diyor, Allah'ım. Ne istiyorsunuz oğlum? <gülüyor> Siz dünyada sıfır zamanlarda beni zikrettiriyorsunuz, ne istesiniz vereceğim şimdi, isteyecek bir şey mi her şeyimiz düzgün. Neştehil entus ve telezzüzüle'l-e'lün, Kur'an için de canın isteyecek, hiçbir şey mi biz ne isteyelim? Bu arın oda tanışayım, müşidlerin oda kutlu cihanların oda, efendi hastatlarını, ne isteyelim efendim bir gün eğer diyorlar, kendinin cemali, bak kemalını isteyin. <gülüyor> Halik'in rûh kutbu canımızı aldığında peygamberimize deniyor ya Rabbi senin şolların senin cemalin istiyorlar. Tam ayın o gördüğün göründüğü gibi perdeler Ne vlaftır. Herkes ee, yıkılmış, düşmüş. 70 sene inleyor millet orada. 70 sene. Bakın girilir, ha. Haydım, cennetimize girin. lan. Haydi cennetimize İstemek ya Rabbi cennet cennet dedikleri bir ev ile bir kaç kuri isteyene viranları bana Allah seni gerek denir ya Rabbi sen seni istiyorum. Öyleyse niye denir zikrullah, şifa-ı kulübe devam edelim, kalbimizden şu pasları, hırsı, tamağı, fukulu, adalatı, keni, buğzı, riyayı, sümayı süpüren zikre devam edelim. İçeride kim olduğunu bilmem, gelen kokuları tahammül edemedim, düştüm <gülüyor> diyor. Böyle fenafir uçulanıyor insanlarımıza, yani Hızır Aleyhisselam niye kayıp, bilemiyoruz. Belki içimizde var mı? Gerçi var. Ne için kaybolmuş? Herkes de Hızır diye hürmet etsin, her gördüğümüz Hızır bil, her geceyi Kadir bil diyorlar. Neden Allah verilerini gizlemiş? veriler gizli, Allah'ın verileri. Herkese sen bir kardeşin, Allah'ın verisi değil mi? Bu verisi benim yüzümde. Çünkü kuşlu zannım serifimde bir amel yok. Bu Allah'ın verisi diye biliyorum. Zavallı diyorum bu kuşlu zannımdan faydalanıyorum ben. O istesene Allah'ın verisi olmasın sana o mükafat. İzleyenler nefes etmişimin sevabı veriyoruz ki huanlar arasında filan kötü filan iyi ne? Hiç teçme olmadan Allah rızasın. Dengini ne ise sıkarası da olur. Zenginleri hastahaneye düşünce hastahanenin evlatı taş su da böyle geceleri diğerinden ağlayan bir fakir hastahaneye düşünce üç ay hiç yoklamadan durup bize ağlıyor diyor ki ederim diyor. Biz acı ve değil miyiz yoksa zengin ihvan da fakir ihvan değil mi? Bu evrenin imlânda biz değil miyiz? Günlerde çok yağmursuyoruz. Yani bunun için ağlışımız Allah'ımıza. Çayın içinde karışık bu cihanın kalbinde, irfan içinde karışık ahri kainatın, kalbin içinde denize gidiş mertebeleridir. Rabbimiz Teala ve Tecassuh Hazretleri karışanlara bu hakikati denlemeden istiyor. Ya De karışanlara denlemeden dinledim. Yenimizde yok, siz laik değilim, karışamıyorum. <gülüyor> Allah sizleri izden, bizden izler imara katıştırarak yenimizde yoksun. Bizi de arkadan sizin yeninizden Allah oraya kavuştursun. Şöyle elimi açtım geçelim. Ya Rabbi, hadisanı sultanistan, ilk küçük bu hak kadar bütün ihvanı affet, Rızanı buldur imarını öldür ya Rabbi diyordum. <gülüyor> Ne diye öyle diyelim, dedi. çocuk böyle yanımda e, diyoruz, niye öyle diyelim, seni demesem de başkasını desene, şöyle bilmiyorsan Allah yüzümü araysın diyeceğim bak, ihvanın en alçalı ben oldum ben, ayaklarım uzun turabiyim ben, hakkınızı helal edin, bir adam unutma, bir gece geçen, denizden hemen geçen, veriyordum. ölüyordum, sen yine hayatta kaldım, Sizinle görüşmeye muhatap oldum. Bocak Mutlu Cehan Muthacı Es'adi Erbil'i Mutlise Rahul Aziz şöyle bir dua ediyor bir mektubarda yazıyor. Yavrum diyor, yavrum diyor. Buyur efendim diyorlar. İki ay, iki mah oluyor. Mah diye aya diyor. İki ay oluyor. Acebe imanla müdürsün, imansız müdürülü diye korkuyorum diyor. Bocak Mutlu Cehan. Allah rızası için İkvan bir diline, Ya Rabbi ikvanımızı imanla ördürsün, rızasını buldur, diye dua etsin diyor. Bunu için size rica ediyorum ki, bu günahkar Yahya'lı köyünün kafasında rezil ve da Allah. rızasını buldursun, imanla sizinle beraber geldirsin inşallah. Bu da muhakkaktır kardeşim, dua da kabul. <gülüyor> Neden kabul? Peygamberimiz günahsız ağzına bana dua edin diyor. Günahsız ağzına nasıl edelim? Günahımız var. Yarabbi günahımız çok. Karşılıklı dua edin. Bizim ağzımız bütün ihbalin için temiz. Benim için günahlı ya, kendim için günah ettim ama onlar için günah etmedim. Sizin ağzınız da benim için günahsız. Bütün ihbalin ağzı birbirine günahsız. Kendine dua edeceğine kabul olmaz bu çünkü günahın var, yediğin haramın var, kırk bin amelin hap bulunmuş. Bunun için zor buna karşılıklı ihvan bulacaksın diyeceksin ki kardeşim ben sana dua ediyorum sen de bana dua et Allah'ınıza açın. Kardeşlerimizle dua da birbirine ya Rabbi Efendimiz'den lütfen bu günahkara kadar gelen bütün ihvanımızı, her gün bu dua ederim ben ihvanımıza ya Rabbi aşkullah, sevkullah, muhabbetullah, muhabbeti Resulullah insal edin Bu fiyuzat geldi mi düğünle gire, bunu infan etmezsen neflusun bunun zeketi var, ihvanlara infan edeceksin. Ya Rabbi şu içime verdiğin şu lezzeti ihvanlarıma da lütfet. Kardeşlerime da lütfet. İhvanın birbirinde hukuku bu. Şimdi dün şafakla dersinin sonunda ihvanla dua etmezse mesul. İhvan için insan mesul. Diyecek ki şafaklara mankak çok lezzetli oluyor. İkindi sonu çok lezzetli geliyor. Aman önümüzde direkt gecesi var. Geliyor Kadir gecesi böyle duyurmayacak olursa indi Allah mesul. Bir git lan hasta olun. Ailesi, çocuğu, kimsesi Bakmayacak olursa bir ihbar elini kolunu sığayacak böyle Allah zaafi için ona bakacak. Bizim üstadımız Hacı Sami Sultanımız. Allah himmetinden ve tevettühünden ayrı makul. <gülüyor> Muzayet parçası bugün onun yanında daima temasta bulunduğu için Eshab-ı Kehri'nin köpeği, Yemliha mekteliğine, misliğine, vermiş, debermiş, şazeliş, kepeş, tataymış. Gitmir oldu anda korku suratında cennete girer de, Efendinin senelerden beri hizmetine bulunan zatın elini öptürmez mi? Ben ilk fethiğim şey zaman elini öptüm dedim ve elini öptüm. Efendimize muhabbeti olan, size açıkta bir şey daha söylüyorum. Bizim orada var. Bir evde nişanlı olsa, nişanlılansan, Şehvetli nefsaniyenin sevdiği nişanlım bulunan evin duvarları, kerpişleri, onların kapısının zağarları, köpekleri gayet güzel görünür Çünkü orada senin dostun, nefsin dostu olan nişanlım var. Bizim nişanlımız olan mutlu cihanımızın damadı, kızı, ailesi, onun ihbalı benim indimde sultandır. Hepimiz Hepinizin ayağını, onun için öperim, diyorum ben. Efendinin için öperim. Bunu böyle gören, sizin bu, böyle Ali Rıza Efendi var, Mustafa, Röylü, birisi geldi diyor. Dedi ki, Allah razı olsun, bir şey yapalım, hediye eder misiniz? Ali Rıza Efendi bakmış, çok demiş bir kimse, çıkardı diyor, bir mecidiye verdi. Şahalet halimiz 5 lira verdi. Şimdi 500 lira zamanı yani. O bunun 5 lirası değil mi? 5 lira değil buymuş. Madeni lira o zaman 9 liraydı. Anla 9 kağıt para. Madeni lira, cansız yani lira. Gene Allah'a hamd. Neri çok az doğrandım buraya. Ben işte en çok beğeyim bu benim bilmece diye. Para vermek yani o zaman şimdi 250 lira vermiş gibi oluyor değil mi efendim? Adam Şahin Akşibendi Efendimiz'in memleketinden mukaralı. Akrabasıymış da hiçbir şey değil ama mukaralı. Biz hiçbir şey değil ya sultanımızın oğluyuz biz. Yani bütün iffalar. Onun için birbirimize Allah hızasını hürmet edelim ve şöyle bağlayalım. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam vallahi cennete giremezsin. Kendine miyim ben niye diyeyim? Seryi ya Rasulallah demez, iman etmedikten sonra cennete giremezsin. İşte vallahi! İstersen bin tane elektriği icat et, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Abdü'l-i Rasûlü. İnsanda tüm tartılırken günah ağır geliyor. Şaştım ya Rabbi kır, şaşma oğlum, bak sevadım bir kağıdın var. Hep bir kadar bir şey. Onu al da diyor sevap tarafına koy diyor. Ya Rabbi onu koysam da ağır gelmez ben mahrul oldum diyor. Her başlamış bir çocuğundan. Al da koy diyorum. Alsam da imkanı yok diyor. Oradan kağıdı alıp da sevap tarafına koyunca günaha kaldırıb acıram. Haydi yahni cennetsin. Bilemedim ya Rabbi bu ne diyor? Aç da içine bak. Açır, bakır. La ilahe illallah. Allah. Muhammedur Resulullah. Böyle tefsiratlarımız var. Elhamdülillah. Onun için biz imanlayıp ve mesulurum. Vallahi. Gonya'ya diyorum bak. Peygamberimiz yemin ediyor. Ben onun yeminini tekrar diyorum. Allah'a kasem edelim. Mümini kamil olamazsınız. Nevi yaratılarla? Birbirinizle sevişmedikten sonra. Birbirimizle <gülüyor> Efendimiz Hazretlerinin iftaranı birisi bilirse birisi bilirse birinin yaptığını bilip beğenmez, birinin yaptığını bilip beğenmez. Abilerimiz neyin so Efendimiz diyor ki siz bizim tercümanımız mısınız? <gülüyor> ben bir metin yazıyorum, siz onu büyüttecinsiniz, iftana duyuracaksınız. Birbirimizi sevmedikten sonra kamil mümin olamaz. Kesin cevap. Şunu da diyorum bitiriyorum. Fahri kainat Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, diğer taraftan Halife Zülcelal, hadisi kutsisiyle bizi müjdeleiyor. Benim için sevişenlere şu sevgisi durmuşum, senelerden beri görürüm. Lakin yanımdan ayılamam. Usulları ne var? Bütün suçları bana ait bile ne kadar ben bırakmayacağım. Bırakmayacağım da söz verdim Allah'a. Bizi kurtaracak, aşkı azanın bölgesinde bölgelendirecek tek bu var. Çünkü Allah için seviştik biz. Yani bizim sevgimiz Allah için olduğundan bırakmamızda imkan yok. Allah öyle ne kadar böyle devam ediyorsun. Benim için sevişenlere, benim için benim için ziyaret edenlere, ziyareti de varim koyuya gidelim, hastalık mı Allah rızası için kardeşlerimizde görüşelim. Bu var içte ilk. Elhamdülillah. Allah'ın rızası için ziyaretleşenlere bir pilav yiyeceğim orada düğünde. Onun için gelmiyor. adam oraya Tahir Hoca, canımız, ziyerimiz, üstazımızın tek ulema adamı kulefası e, ilimde, ilfanda, hiç şey ileri gitmiş. Gonya'nın değil Türkiye'nin medarı ittikarıdır o zaten. Ben hiç ayak öpemem, onun ayağını şakır şakır öperim. Yani buldun mu, ayağını yıktırır ve ayağının altını öperim. Allah, Allah ümrünü müzdar inşallah. Müzdar, ona gelmediğimde, onun ismi altında o pilav ne, karnımı doyur. Allah rızası için gelişim duyuyor. Bakıyorum niye gidiyorum, hem de ondan yağlı bir pilav pişiriz. Demek pilav ne değermiş getirelim. Tahir Hoca da değerliymiş. Allah, Allah rızasıymış. Allah için ziyaretleşenlere. Şimdi Rabbimin için Allah rızası için birbiriyle sevişenlere. Ben buna görmüyorum ya siz iyice talim Allah rızası için birbirine itimat edip de dost olanlara. Ben bu zaten dostuyum. Bu da benim dostum ama Dostluk yani itimat ediyor, bu zattan bana ne ırzıma, ne namusuma, ne parama, ne canıma, ne malıma zirre kadar bir zarar gelmez dediğin kimseyle dost olacağım. Ve dostluğun alamatını iki tane konuşuyorum. İyilikle artmayacak, kötülükle eksilmeyecek. Onun yüzünden bir sıkıntı görürsen dostluğun eksilmeyecek. Muhabbet aynı devam. Ondan büyük bir kar etsin onun topladığı bir bir direktiften yüz binlerce para geldi. Vay kardeşim sana buradan o diyim bunu dinlemeyeceksin. ne iyilikle artacak ne kötülükle edip ne eksilecek. Neyarı bu? Demek ki onunla bir sıkıntıya düşer olursan o dostluğuna kayıbı olmaz bu. Dostluğun üç alamatı daha var bu sene onu biz gördük. Feda olsun efendim canım senin ucum kurban olurum ben falan. Ya hastaneye yatınca da gördüm. 150 gündür yatakta beklerim, orada da görüyoruz. Dost ya, orada belli olur. Kıyabında sayılır sabır, kıyabında. Bir, ikinci sürü, başına bir musibet gelince, derdini hafifleştirir, yeniltir, geçmiş olsun der ve onun başına gelen musibeti yetişir. Üçüncüsü Dost bu ahirete girince ailesinin çocuklarını kontrol altından <gülüyor> bırakmaz. Her namazının sonunda yok, ibadetin sonunda filan kardeşimle dışarıda kaldı, ahirete iltihal etti. Üç yıklaş bir Fatiha ruhuna değil, onu gönderir, tabi de onu okşar. Bu dost, menfaatı arıkana hürmet edip, menfaatı girince unutuluverem dost değil. Allah olsun Celal Hazretleri, şu bunlara müjdeleyin, ben ondan razıyım. Benim için sevişenlere, benim için ziyaretleşenlere, benim için birbirine muhabbet edenlere, ikramda bulunanlara, çay çırıyor, kahve de veriyor, bunlar ikram, kuşmanlarda yok. Benim için birbirine intimat edip de dost olanlara, benim de muhabbetin tahakkuk etmiştir ben de razıyım o Allah o razı olduğu bunlar zümrasına ilhak buyurdu ya Rabbi. Bizim Bay Bal kardeşimiz hak rızası için Emel Bey'den sonra birkaç kelam olursa da boyarı sizin için neftir yani muhabbetleri için Allah rızası için konuş dedi. Allah rızası birinden rica'yı kat edenlerin Allah rızasını kat eder kesermiş, Böyle kendi gönlüme başlamış değilim. En <gülüyor> özellik bu kadar sizin kulaklarınızı yiyordum. Rencide yedin beni affedin. Rıza <gülüyor> lillahi te'alel tatihah. Hacı Hasan Efendi Kudüs'e ruhu Hazretleri'nin kendi sesinden, kalemdardan sohbetler sona erdi.